Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiyer. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı'na hoş geldiniz. Günaydın. Çok güzel bir kış sabahıydı bizim için. Umarız herkes için güzel bir sabah oluyordur. Güzel bir gün geçer. Ee, güzellik demişken konuya oradan devam edelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Elimdeki kitap yine yakın zamanda yayınlandı. Elma Çocuk'tan. Kıl Kuyruk Popi Güzellik Taci adlı bir kitap. Kıl Kuyruk Popi gerçekten kıl kuyruk bir popi. Ee, bir köpek. E, Salim Keskin Göz tarafından yazılmış ve Özlem Korçak tarafından da resimlenmiş bir kitap. E, şimdi kitabı hemen biraz öyküsünden bahsediyor. Kıl Kuyruk Popi kim? Kıl Kuyruk Popi bir e, köpek işte bir, yani sevimli bir çomar e, o, işte beyaz bir köpek bir de onun arkadaşı var e, kırk ayak Turti. <gülüyor> evet, Popi ile Turti arkadaşlar ve işte parkta geziyorlar bir gün. Gezerlerken işte popi bir kelebekle oynuyor falan ha, bu arada bu geçen sefer şey dikkatim çekti. Tülinin kitabında da vardı yani hem kırk ayağım ben ama niye sürünüyorum diye sormuştu o. Burada da Turti'nin kırk tane ayağı olmasına rağmen popi daha hızlıydı Turti'den diye bir cümle e, var o yani. O kadar ayağı aynı anda koordine etmek kolay değil tabii. <gülüyor> ya evet hem de işte bu dikkat çekici bir durummuş evet. yani. Ee, i̇şte popi otların oynarken böyle otların arasında bir tane taç buluyor. Ondan sonra bu da neymiş falan diyor. Bizim e, bu kırk ayak turti de biraz bilmişmiş meğer. Ondan sonra gözlükleri falan da hemen takıyor. Ve, tahtayı çıkarmış. E, tabii tahtayı çıkarmış. Oraya çizmiş anlatıyor. İşte diyor ki taç diyor. E, işte güzel prenseslerin taktığı bir şeydir işte. Yani bir prenses olmalı dolayısıyla diye. Bu arada bir tahtaya prenses çizmiş. Tabii ki o bir kırk ayak prenses. <gülüyor> Ondan sonra hani onun aradığı güzel. Öyle bir güzel olsa gerek zira. Ondan sonra Popi de prenses mi... ...hani duyunca bir heyecanlanıyor... ...onun prensesi de tabii bir... E, ...işte dişi çomar... ...yani o sarı saçlı ama... <gülüyor> <gülüyor> ...neyse işte o da öyle... ...hemen o zaman diyor o prensesi bulmalıyız falan... ...ama nasıl bulacağız, nasıl bulacağız... ...bir meseleleri var yani... ...nasıl bulacaklar bu e, prensesi... ...işte... E, ...bizim Turti... ...işte bilmiş ya birazcık... ...o hemen e, fikrini söylüyor... ...diyor ki madem diyor kayıp bir taç var... ...o zaman bu demektir ki bir de kayıp prenses var... hani. O zaman bir güzellik yarışması düzenleyelim ki en güzeli bulalım o da prensestir muhakkak. Yani böyle bir klişe ile yani hı. çok bilmiş ama klişe düşünüyor. Yani hep öyle bir kanaat vardır yani ya. işte en güzel işte prensestir prenses en güzeldir ya da filan bir e, klişe sonuçta bu onlar da bunun üzerinden fikir yürütüyorlar. İşte hemen bir güzellik yarışması duyurusu hazırlıyorlar filan. Bu arada geyiktir, zebradır, fildir herkes koşturmaya başlıyor. Madem güzellik yarışması var biz de katılalım diye. Bayağı da bir heyecan dolu koşuyorlar. Yani burada bu deve kuşu mu acaba? Yani tipler ee, çok komik. İşte ondan sonra bir tane kurbağa çıkıyor işte. Ee, sonra bir tane kokarca çıkıyor. Bizim bir e, komşumuzun küçük çocuğunun deyişiyle kokorcu. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> işte ördek ördekli zürafaydı derken bizim... Dinozor bile var. Dinozor var evet <gülüyor> dinozor bile var zaten e, şey onu da söyleyeceğim birazdan işte Poppy ile Turti tabii yani hayallerinde onların kendilerine benzeyen birer prenses vardı hani işte kırk ayak bir prensesle çomar bir prenses vardı şimdi bir bakıyorlar işte zürafa kurbağa fil filan yani biraz da açık sözlüler. Diyorlar ki siz niye katıldınız ki bu yarışmaya güzel bile değilsiniz yani. Ama her gelen de kendisiyle ilgili bir özelliği... Ama daha önce söyleyecek işte. Ha, pardon. Evet işte ondan sonra diyorlar ki siz prenses olamazsınız. <gülüyor> Bunlar da o zaman diyorlar ki olur mu diyor kurbağa ben diyor çok güzel şarkı söylerim nasıl yani en güzel... Ee, hani gö görünmüyorsan bile güzel sesim çok güzel yani hani niye falan diyor işte koko kokorco <gülüyor> diyor ki <gülüyor> işte kokumu çok sever dostlarım... diyor. Bence bu biraz palavra yani hani. <gülüyor> Ama işte banyo yaparkenki halini görüyoruz etrafında bin türlü evet, parfüm, parfüm şampuan var. Şampuan, evet. Ondan sonra işte ördek diyor ki benim gagam şöyle. İşte zürafa diyor ki boynum böyle. İşte fil diyor ki hortumum ne hoş. Ondan sonra e, birden birdenbire işte dino, dinozor tabii dinozor çıkıyor ortaya. Diyor ki benim dişlerim çok güzel. Herkes diyor ki en güzel sensin. <gülüyor> <gülüyor> Ondan dişlerin sonra, arasından görüyoruz. Dişlerin herkesin. arasından görüyoruz. O sahne çok önemli. Evet. O keskin dişlerin arasından <gülüyor> bütün diğer güzelleri görüyoruz. Fakat bu arada bütün hani onlar kendilerini böyle ifade ederlerken işte popi Tekrar bir bakıyor. Onların gözüyle görünce aa herkes çok güzel gerçekten de. Yani aslında herkes güzel. Yani hiçbir problem yok. Hemen bunun üzerine Turti e, bir sürü taç yapıyor ve işte herkes en güzel e, oluyor ve işte bütün güzeller e, mutlu ayrılıyor oradan. <gülüyor> Gün, batımına Gün batımına doğru. Gün batımına doğru. Evet. O yalnız kobo edasıyla herkes gidiyor. Bu arada bizim e, Turti ile Poppy de işte yine bir kelebekle oynaşaraktan artık günü Bitiriyorlar çok e, sevimli bir masal Ben çok e, hani kitabı okur okumaz ilk hissettiğim duygu benim ne kadar samimi Çünkü görseliyle öyküsüyle her şey ne kadar samimi Yani böyle çok güzel e, bir hissi var e, öykünün <gülüyor> e, O yüzden bir kere çok sevinmiştim okuyunca ilk okuduğum anda çok sevindim e, Şimdi şeyleri tabii e, konuşmak lazım Bu güzellik kavramı Evet. Ee, ve işte prensesin en güzel olması çünkü böyle çok da aslında kitap var mesela evet. bizim eleştirdiğimiz bazı kitaplar da var olumsuz eleştirdiğimiz bazı kitaplar da oldu çünkü ancak e, işte mesela ideal ölçülere sahip olan insanların prenses olabileceği ve prenseslerin ancak güzel olabileceği falan gibi kanaatler içeren evet. e, bir takım kitaplar var tabi çeşitli bakış açıları üzerinden değerlendirmek lazım ama hani böyle bakınca bu söylediğim gibi bakınca bu tabi çok e, korkunç ve evet. sevimsiz. Bir şey yani bir de böyle bir kalıp düşünce var. Evet yani ister istemez farkında olmadan çocuklar bunu bu e, düşüncenin tabii. içine kapılıp A, gidiyorlar. Aynen öyle şimdi yani iki dakika televizyon seyreden herkes için ufak bir magazin programına denk gelsen işte e, hani güzelle ilgili televizyonda mesela magazin dünyasında yapılan tanımlara bakacak olursan aslında geriye kalan hiç kimse güzel o değil. Hı hı. Yani bu çok hastalıklı bir düşünce tabii yani hani bir kere her şeyden önce hastalıklı bir düşünce yani tamamen e, saçma bir kanaat Burada... Yani kitap işte bizi buna hazırlıyor bir. Önce evet. bir kalıp düşünce üzerinden bir plan geliştiriyorlar. E i̇lk başta okurken zaten evet. güzellik yarışması düzenleyelim hadi deyince. insan bir sinir olabiliyor değil mi? Evet değil mi? <gülüyor> ben irkildim. Aa Tabii. nereye doğru gidiyor bu öykü diye. Tabii yani hani eğer Sonra öyle devam etseydi. Sonra bir yol izlemeye başlıyor. Aynen bu. işte bence kitabın çok önemli bir özelliği bu. E, bu güzellik yarışmasının sonunda herkesin... ...güzel... ya yani ...herkesin güzel olması değil orada önemli olan. Orada önemli olan... ...bakış açısının... ...kurulması bence. Yani bana mesela şeyi... ...Aşık Veysel'i... ...hatırlattı. Güzelliğin on para etmez... ...bu bendeki aşk olmasa diye bir... Hmm. ...sözü var yani hani... E, ...düşününce evet... ...güzel ol e, peki git orada güzel ol kenarda yani... ...bana ne yani... ne yarar? Evet git orada ol yani hiç... ...umrum <gülüyor> değil ama hani... ...o bendeki aşk olmasa... ...çok önemli... ...bir şey. Dolayısıyla... E, ...buradaki işte... Kokorco'nun mesela kendini ifade edip ondan sonra e, e, popinin bakış açısının değişmesi ve evet ya diye hani o herkesin güzelliğini keşfedebilir hale gelmesi. Evet. Bu zaten aynı zamanda bir alışkanlık bence. Bizim yani dünyaya bakışımızla da ilgili bir şey. Çok korkunç bir şekilde yani dinozorun dişleri de çok sivri diye şikayetçi de olabilirdik. Ya da işte bu ne biçim pis bir yeşili var bir dinozorun diye beğenmeyi de bilirdik filan. Ama bir de güzel bir yanı var. Yani bu bir bakış açısı bu bir... bir... Bakış açısı alışkanlığı sanıyorum. Evet yani o daha haliyle çok. o bütünlük içinde kabul etmek. E yani evet hani bir de o bütünlük içinde kabul etmek. Bu da çok önemli bir... Ya acayip önemli bir şey söyledin şimdi. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bütün bunları bir araya getirince... ...hikayenin çok... Yani hani anlamlı misyon yüklemiyorum hiç öyle bir şey değil ama çok anlamlı buldum öyküyü. Yani bütün o samimiyetin içinde uh -huh. bunun da çok güçlü bir biçimde var olması yani beni e, etkiledi. Görseller tabii yani orada bir ayrı bir eğlence durumu var. Çünkü ya çok komikler. Evet. Yani <gülüyor> Hakikaten şimdi nasıl anlatayım bilemiyorum. Bir kere... E, popi zaten popi'nin tipi çok şirin. Ya çok evet. Hani, komik bir köpek. Dünyanın en şaşkın e, tiplerinden bir tanesi. Bir de e, bu... Çocuk çizimi gibi hani o çocuk çizimi değil ama o çocuksuluk çok evet. güçlü çizimlerde. Bir de aslında çok basit bir şeyle bir teknikler. Ne bileyim sanki işte Paint diye bir program var ya şeyde. <gülüyor> sanki hani orada yapılmış gibi falan yani bütün bunlarda ama güzel yapılmış yani. Hani evet. Orada yapılmış olmasının olumsuz bir yanı yok. Sadece ee, kattığın tam tersine kattığı şey çok güzel. Yani <gülüyor> o, o nasıl diyelim o basitlikle o yalınlıkla ama o haylazlıkla o çocuksulukla kattı şey benim çok hoşuma gitti Acaba ve renkler de bazı tabii... yerlerde e, renkler i̇şte şimdi... siyah beyaza dönüyor bir anda. Ha o var ama ondan önce şunu söyleyecektim. Şimdi ilk sayfada daha açıyoruz. İşte 40 ayak Turtie bir ağaca sarılmış. Arkada bir başka daha ağaç var. Şimdi Turti'nin sarıldığı ağaç turuncu Evet, Arkadaki şey. ağaç mor işte içinde biraz pembe var öbürkünde biraz sarı evet. var filan. Şimdi şeyi e, hatırlayalım bir tane e, gün düzenlediği bir sempozyum vardı ve orada bir video çekmişlerdi. Çocuk kitabı nedir çocuk edebiyatı nedir vesaire bir, so Hı -hı. bir takım sorular sormuşlardı insanlara. Bir tane bir e, kadıncağız diyordu ki yani ona kırk defa söyledim ağaç yeşil olur bir türlü öğrenemedi falan hani. Ay, evet. Şimdi yani çok tabii. Acayip bir durum o yani hani bırak yeşil olmayı versin ağaç. Yani işte bırak yeşil olmayı versin. Burada mesela bakınca bunun ağaç olduğunu düşünüyoruz ama bu e, ne bileyim ters çevrilmiş bir soytarı kukuletası da olabilir. <gülüyor> ama ağaç yani işte bu. Hani bu rahatlıktan da çok hoşlandım evet. açıkçası. Yani bu benim e, ilgimi ilk çeken görsellerde e şey, şeylerden biri hayvanlarda oldu. Hayvanlarda da öyle o güzellik yarışması için gelen hayvanlarda geyik mesela. Mor mor bir geyik miydi yanlış Hemen mı Hemen bir dakika bakayım. Şuradaydı. Evet. Bir sonraki ha, sayfada. Nerede? Ha evet. Yani e fil de yani. Evet. Eflatun bir fil. Evet. Sarı boynuzlu mor bir geyik var. E yani işte şimdi bu. Tam yani çocuk bakış açısı. Doğrudan hani şey sınır sınırları yok. İçinden yani işte geldiği evet, gibi. Evet bu rahatlık çok güzel. Yani hani bu çocuk bakış açısıdır diye de kesin bir şey söylemek de zor. Yani çünkü başka çocuk da başka türlü görebilir <gülüyor> ama. Fil <gülüyor> de yarışmaya çıkarken yalnız titisini yiyip. <gülüyor> Ayağında babetler var. Yani. <gülüyor> i̇şte balerin bir <balerinmiş. gülüyor> <gülüyor> yani işte e, sonuç olarak sanki böyle bir tez sunuyormuşum da sonuç söylemem gerekirmiş gibi oldu ama. E, Kılkuyruk popi, güzellik tacı benim yani çok samimiyetinden bir kere çok etkilendim. E, yani görsel rahatlığından çok etkilendim. Yani hoşuma gitti bütün bunlar. E, Öykünün bu güzellik meselesi üzerindeki duruşu, hani ona bakış açısı, güzellik meselesiyle ilgili <gülüyor> önerdiği bakış açısı da... E, açıkçası çok hoşuma gitti. Dolayısıyla toplamda ben çok eğlendim ve çok... Kıl Kuyruk ben... Popi'nin bir kitabı daha aynı anda iki kitap olarak çıktı e, sanırım Kıl Aslında şöyle, e, evet iki kitap olarak çıktık. E, neydi? Uykusuz Her Gece hı hı. E, onun adı. O da e, beraber yine Salim Keskin Göz ve işte Özlem Korçan birlikte çalıştı. Aslında onun daha önce bize hatırlıyor musun? Bir, bir, bir sefer bir e-mail gelmişti. Mira'nın sandalı zaten Özlem Korçan işte blogunun adı Mira'nın sandalı orada da yayınlamıştı bu kitabı bir video olarak işte seslendirmişler seslendiren de Özlem Korçağan kızı Mira yanlış hatırlamıyorsam umarım yanlış hatırlamıyorumdur onun sesiyle işte öykü okunuyor evet. orada işte görselleri görüyoruz. Böyle bir videoları da var. Tane ne zaman yani bir seneden fazla oldu diye tahmin ediyorum. Olabilir. Olur. İşte ondan sonra da e, Elma Çocuk tarafından e, birlikte iki kitap olarak <gülüyor> e, bunlar basıldı. E, diğer kitabı da aslında hani konuşabilirdik belki ama getirmedim yanımda açıkçası. Onu <gülüyor> daha sonra tekrar bakarız. Şimdi Kıl Kuyruk Popi Güzellik Taci Elma Çocuk tarafından yayınlandı. Salim Keskin Göz ve Özlem Korçak tarafından yani Salim Keskin göz yazdı, Özlem Koçak resimledi. Ee, şarkımız çalmaya başladıktan sonra telefon eden ilk dinleyicimize kitabı armağan edeceğiz. Şarkıyı da anons, anons. edeyim. E, Maptsov'un ünlü evet. aktörü e, Kurbağa Kermit söylüyor Being Green. Ve bu kitaba güzel bir atıf da oluyor evet, aslında. Evet, şarkı e, telefon numaramız da 0212 343 4040. <Gülüyor> It's not easy being green having to spend each day the color of the leaves when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green It seems you blend in with so many other ordinary things And people tend to pass you over cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky But green's the color of spring And green can be cool and friendly-like. And green can be big like a mountain, or important like a river, or tall like a tree. When green is all there is to be It could make you wonder why But why wonder, why wonder I'm green and it'll do fine It's beautiful And I think it's what I want to be Elma Çocuk tarafından yayınlanan Kıl Kuyruk Popi Güzellik Taci adlı kitabı dinleyicimiz Ömer Korkmaz'a göndereceğiz. Evet iyi okumalar diliyoruz i̇yi kendisine. İyi okumalar. Benim elimde daha büyük yaş grubu için bir kitap var. Hugo'nun Muhteşem Dünyası Sabine Zed tarafından yazılmış. Ute Krause resimlemiş. Türkçesi Zeynep Alparslan'a ait ve Mavi Bulut yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrildi. Fuar zamanının sanırım çıktığı bir kitap. Yeni. Hı hı. Ee, Hugo bir ergen. <gülüyor> <gülüyor> Bu açıklayıcı yani, oldu. <gülüyor> evet, e, o, Hani bazen olur mu sence ergenlere sinir olur musun? Hani böyle bütün ee, dünyayı ben yarattım işte, ben en muhteşemim, en mükemmelim işte şöyleyim, böyleyim kendilerini böyle dev aynasında görürler yani, ya. Yani tamam şimdi itiraf Bi kısmı. Bi kısmı. Bi kısmı. Sinir oluyor ama o zaman kendi ergenliğimi düşünüp diyorum ki haksızlık etme kimseyi. Evet tabii yani... canım yani o, o işte o ergenin evet. bakış açısından bakınca e, o muhteşem yani zaten Hugo'nun muhteşem dünyası adından, adından da, bir şeyler evet. çağrıştırmıştır. <gülüyor> Hugo da öyle bir çocuk işte 6. sınıfa gidiyor ve tek derdi bir kız arkadaşının olması. Ee, ama işte o ve yanında... E, ...Niko diye bir arkadaşı var... ...Niko Hugo'dan da beter durumda... ...yani ufak tefek işte kızlar ona... ...tepeden bakıyorlar falan... ...Hugo onun Aa. adına üzülüyor... <gülüyor> işte kafanız, kafanıza tükürülebilecek kadar kısa boylu olmak da çok kötü olsa gerek diye böyle sürekli <gülüyor> üzülüyor içe. ama Hugo öyle değil Hugo muhteşem işte ideal bir bedeni var i̇şte aman, çok yakışıklı aman. çok havalı ve 7. sınıflardaki Viola'ya aşık hayaller kuruyor işte kitap öyle başlıyor zaten bir futbol yarışması ya da işte turnuvası bir şey olmuş işte Altın madalya kazanıyor herkes alkışlıyor işte Hugo işte orkestra çalıyor törenle takdim ediliyor falan viyolo geliyor işte. Allah. E, Hugo'ya işte <gülüyor> övgüler işte e, vesaire bir anda Nikon'un araya girmesiyle Hugo'nun hayalleri dağılıyor böyle gidiyoruz <gülüyor> <kitabı. gülüyor> bir de öyle bir insan güzelmiş. Peki bir şey soracağım bir tahmin yürütmek istiyorum. Ee, bir eşli geleneği vardır ya hani. <gülüyor> Viola adında da viola. Neyse viola adında da öyle bir durum var sanki o da bir eşli türü müdür viola. <gülüyor> Şunun eşli eşli. Türün... ...bilmeyenler e, ne demek bu diye diyecek ama bir çizgi film de vardı. Evet. E, kaç, çizgi film adını hatırlayamıyorum ama 204. sınıf çocuk bir yerde. Yani şey. Evet. Çocukların da ilk işte, okulda geçen bir evet, çizgi filmdi. E, bir grup böyle cici kız vardı. hepsinin adı eşliydi ve eşli çetesi olarak. Tabi eşli topluluğu yani onların kendi kulüp yerleri vardı ve oraya üye olmak için eşli olmak gerekiyordu. Yani. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> sosyetesi yani. E, Viyola'nın e, ...kız arkadaş grubu var elbette... ...ama o kısma çok odaklanamıyoruz... ...yani ara ara Viola girip çıkıyor sahneye... ...biz Hugo'nun... violayla ile yolunu... ...kesiştirme çabalarına... ...tanık oluyoruz daha çok... ...Hugo işte... Nasıl viyolanın dikkatini çekecek? Tabii e, başarılarıyla ve kahramanlıklarıyla. E, işte onun göz, göz boyaması lazım. E, viyolanın gözünde böyle bir muhteşem insan imajı çizmesi lazım. O yüzden düşünüyor, e, bakıyor kendini İşte David Beckham'a benziyorum. İşte bilmem kime de benziyorum. İşte e, çok sportifim, şahaniyim. Ben futbol kulübüne yazılayım onlar kadar muhteşem birer yani bir futbolcu olursam Viola bana zaten hayran olur diye gidiyor işte elini kolunu sallaya sallaya soyunma odasına dalıyor. Orada bir tane işte hademe olduğunu düşündüğü bir adam var. işte işte ciddiye almıyor. Adamla böyle saçma sapan bir diyalog geçiyor aralarında. Bir yandan da Hugo'nun işte düşünce iç sesini dinliyoruz. İşte adamla ilgili bir sürü yorum yapıyor falan. Hmm. Adam antrenör çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak. <gülüyor> sonra e, Hugo bu şey sarsıntıyı atlattıktan sonra çünkü asla inanmıyor. Böyle bir adam mı benim gibi bir yıldızı çalıştıracak? <gülüyor> yani Hugo böyle bütün ve çok komik. Okurken sürekli sırıtıyoruz. Sonra sahaya çıkıyorlar. Hugo orada tabii haşat oluyor. Ee, bakıyor ki olmuyor. Yok bu futboldan bana iş çıkmayacak diyor. Baş, kendimi başka bir alanda kanıtlamalıyım diyor. O arada Viyola'nın handball takımında olduğunu bu biçimde hmm. işte kulak misafir olup öğreniyor. Tamam diyor o zaman Viyola'nın takımına girerim ben de diyor. İşte bu sefer e, gidiyor handball antrenmanın olduğu günü öğreniyor falan. E, kızlar e, soyunma odasına dalıyor yanlışlıkla. Orada bir zaten başı derde giriyor. Ondan sonra hazırlanıyor çıkacak. ...bir bakıyor yani tam son anda... E, ...fark ediyor ki kız takımıyla olan takımı ...ayrı ve bir arada... ...olma şansı hiç yok. Bunu en son fark etmesi gerçekten. Ama o arada e, Hugo... ...o kadar çok plan yapıyor ki böyle... E, ...her şeyi planlıyor işte... E, ...saçma sapan bir mantık... ...yürütmesi var zaten. Ergenliğe <gülüyor> özgü bir tıkanıklık olsa gerek yani. Handball'da da iş çıkmıyor... Orada babası da işte yerel yönetimde işte politikacı e, oy toplamaya çalıştığı bir döneme denk geliyor. E, Hugo onunla işte bir kampanyaya gitme durumunda kalıyor. Tam da işte judo şampiyonasının işte e, finalerimymiş kupatörlerimymiş ne öyle bir şeydi. Babası da orada bir konuşma yapacak falan ama Hugo orayı da birbirine katıyor işte babası adına konuşma yapıyor. Bu gördüğünüz adam iki küçük yavrusunu bırakıp falan diyor. böyle bir anda kampanyayı coşturuyor. Orada işte judo takımında ezeli düşmanı işte anaokulundan beri hoşlanmadığı bir kız var. Onunla... Anaokulundan beri ya. <gülüyor> Onun da böyle bir laf dolaşı yaşıyor. E, judoyu da arada görmüş oluyor. E, judo da ona göre değil. Evet. Ne tesadüf ki Viola'nın bir e, bale e, ekibinde olduğunu öğreniyor ama bu Hugo çok akıllı ya. Balenin bir spor olduğunu sanıp işte telefonlarından <gülüyor> bale kulüplerine kulüp işte bale okulu falan diye görünce okul olamaz ki ama. Neyse işte tesadüfen bir yere gidiyor böyle Rus bir bale hocasına denk Amanın. geliyor. Ee, kadın Hugo'yu anlamıyor. Hugo kadını anlamıştı i̇şte kadın Hugo'nun başka bir yerden gelen başarılı bir balet olduğunu sanıp işte onu e, provalarda ön plana atıyor. İşte şimdi şu hareketi yap falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Hugo kızların arasında. Ee, tabii e, Viola da var en sonunda Viola ile karşılaşıyor ama. E, Viola onu hatırlamıyor okuldan. Nereden birisine? Kendi Hugo kendi çapında <gülüyor> Viola'dan hoşlanıyor. Güzelmiş bu. Sonra işte e, ona böyle gizemli e, erkek havaları atıyor. İşte 6. sınıfta olduğunu tabii ki söylemiyor. Ondan sonra işte e, bale okulunu da birbirine kattıktan sonra... <gülüyor> Hugo en sonunda işte nasıl bir yol izleyeceğini karar veriyor ama yani bütün o süreç o kadar komik ki her seferinde bekliyorsun acaba yine Hugo'nun başına <gülüyor> ne gelecek diye. Ben çok eğlendim okurken çok da sevimli resimler var aralarda siyah beyaz çizimleri de var kitabın. Zabine Zet'in bu kitabı Almanya'da çok satılanlar arasına girmiş. Dört tane Hugo kitabı var. Dördüncüsü bu sene yaz aylarında yayınlanmış. Hmm. İşte Türkçe'ye bu ilk kitap çıktı. Herhalde devamı da gelir diye düşünüyorum. Ee, yani şimdi ergenler hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kitabı okusan ne hissederdin acaba? Yani her şeyden önce tanıdık geliyor ister istemez. yani Çünkü öyle bir dünya oluyor ya o zaman. Hani biraz da içi boş oluyor onun. İşte evet. böyle tın tın sesler geliyor filan oradan. Açıkçası o anlamda çok tanıdık. Yani... Bu kitabı okuyacak yetişkinlerin kendileriyle barışık olmaları gerekebilir. Yani <gülüyor> öyle anladım ben yani kitabı. Ee, şeyler de çok hoşuma gitti benim. ya Mesela o ayrıntı çok hoşuma gitti. Hani Tabii ki Viola'nın ondan haberi yok. Çünkü evet. öyledir yani. Sen kendine bir dünya kuruyorsun. O öyle bir dünya. Ve zannediyorsun ki o dünya... Hani şeyin tersi bu. Çok küçük çocuklar da gözlerini kapayınca kimsenin kendisini görmediğini zanneder ya. Bu aynısı bence. Evet. Yani daha doğrusu hani... ...onun bir benzeri... ...ama bunda gözler açık sadece... ...fark evet, o yani... ...ama işte gözler açık da... E, ...fiziksel olarak açık... ...aslında... Yani, ...yani tabii... ...yani işte şey... ...tam böyle... ...kendini bulma... ...kendini arama dönemi... E, ...aslında bir, bu kendini bulma... ...arama değil... ...en iyisi benim dönemi... ...en iyisi yani. benim... ...ama işte şey... ...böyle bu şekilde... Evet. ...ilerleye ilerleyen hani kişi... Kendini, tabii, ...duvara toslaya toslaya yani... ...işte Hugo çok komik tosluyor ama... ...yani her toslaması... ...ayrı güzel... ...bundan sonraki kitaplarda... acaba hani ne ...neler geliyor ya Evet, bu, bu da güzel çünkü aslında e, ergenlik çok acı çektiren de bir dönem yani e, herkese. E, burada <gülüyor> hani <gülüyor> ergenin kendisine de dahil olmak üzere aslında çok acı çektirebilen de bir dönem yani. Böyle bir hani işte aşk acısı çekiyorsun, kimse seni anlamıyor oluyor. Sen de hani aslında kimseyi anlamıyorsun zaten, zaten kahrolsun sistem. Hani <gülüyor> e, her şeye karşıyız, ben zaten onların dediği olmayacağım. Onlar zaten benim dediğim değiller falan hani ama en doğrusu bu yine de ben biliyorum mesela başkasının dediği olmak istemiyorum en ama tabi ben biliyorum. ukala oluyorlar yani e tabi bu çok acılı da bir süreç <gülüyor> evet. yani aslında ama Hugo'nun şu özelliği hoşuma gitti Hugo hiç pes etmiyor her seferinde e, olmuyor tamam diyor başka bir şey bulacağım yani ısrarla yeni bir şey deniyor e, mesela yani çok da yaratıcı bir çocuk işte ders notları bir derste hiç hoşlanmadıkları bir adam var. O'nun işte 187 yaşında sayılır olan tanımadığı bir öğretmen. İşte düşük notluları kurtarmasına o gibi bir şey yapacak. Uygulamalı felsefe. E sunumumuz için işte bu Niko'yla e, konu seçmeye çalışıyorlar. En sonunda ağır kanlı öğretmenler dersi yokuşa sürerler diye bir tartışma konusu seçiyorlar işte, <gülüyor> öğretmenler çok ağır ağır konuşuyormuş <gülüyor> böyle. Bunu çok beğendim. <gülüyor> Sonra işte e, karşılıklı işte notlar yazıyorlar Niko'yla. E, bir yani ikisi de ayrı ayrı bakış açılarıyla tartışacaklar bunu. Niko'nun e, payına düşenler 10 dakikalık eslerle geçen ders öğrenciler artık bitmesini istiyor. Her kim yavaş konuşursa karşındakisinin uykusunu getirir. Salyangozların yavaş yaşamı diye <gülüyor> tartışma konuları varken bizim Hugo'nun da her kim hızlı yaşarsa daha çok boş vakti olur. Vay Yeni vay. bir işkence yöntemi olarak yavaş konuşmak. Hızlı konuşan kişiye <gülüyor> para cezası kesilmez gibi. Böyle neyse ki bu dersten son anda paçayı kurtarıyorlar. <gülüyor> neyse ki. Yani evet. Böyle kavu böyle çalışan bir çocuk. Ee, Sabine Zet'in yazdığı Hugon'un muhteşem dünyası, ee, Mavi Bulut Yayıncılık tarafından e, dilimize kazandırıldı. Ben çok eğlendim. Ee, i̇lginizi çektiyse e, alın okuyun derim. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir Dolap kitap.